İmametin ahkamı ile alakalı bab dedik ve e, özellikle ya ummul kavme akrauhum likitabillah hadisini şerh etmeye çalıştık. Dedik İslam alimleri bu hadis şerifteki Resulullah Aleyhissalatu yaptığı sıralama ile alakalı şöyle şöyle demişlerdi. Akra demek ne demektir? Hakeza dedik eee fakih olan varken akra mı geçirilir, fakih olan mı? geçirilir dedik. E vesaire bu tip durumlarına yaptık. Bu tip durumları anlattık ve dedik ki genelde Resulullah Sallallahu Aleyhi ve döneminde zaten kari olanlar aynı zamanda ilimle de iştigal edenlerdi Tabi genelde. Her zaman değildi dedik. Meseledeki ihtilafı anlattık. Evet. Şimdi bugün ise <gülüyor> anlatacağımız konu bu sıralamaya hiçbir durumda tabi olmayanlar. Yani İslam şeriatında bazı insanlar var ki bunlar bulundukları her ortamda veyahutta bu insanlar konumları gereği her zaman imamete en layık olan insanlardır. Her zaman imamete en layık olan insanlardır. Yani bu ne demektir? Mesela biz ne dedik? Bir kavimde Kur'an-ı Kerim okumayı bilen en iyi kimse akla o geçer. Burada eşitlerse Okumayı güzel biri bu defa ilimde önde gelen. Onda eşitlerse hicret, onda eşitlerse dedik şey, e, amelde büyük olma öyle değil mi? Bazı insanlar var, kendilerinden daha güzel okumaya müsait biri olsa bile imamlık onların hakkıdır, tamam? Şimdi bugün bu insanları göreceğiz, yani bir önceki dersimizde anlattığımız genel seçim kaidesinin istisnalarını bu derste işleyeceğiz, inşallah. وَنَاكَ اِعْتِبَارَاتٌ يُقَدَّمُوا أَصْحَابُهَا فِي الْإِمَامَةِ عَلَى مَنْ حَدَرَهُ وَلَوْ كَانَ اَفْضَلَ مِنْهُ وَهِيَ Bazı itibarlar vardır ki onların ashabı her zaman namazda imamete takdim edilirler. Her zaman namazda imamete takdim edilirler. velev Onlardan daha efdal olanı o namaza hazır ol hazır olsa bile. Hakak <tr log> itibarları, <instruction> bazı itibarlar vardır. Yüklü mü Onun onu ashabı takdim ederler. Fil imameti imamette, ala manhazara namaza hazır olanların üzerine, vela ukanı affıla minu. Vela hazır olanlar o itibar sahiplerinden daha efdal olsalar bile. Demek ki nedir bu itibar sahipleri? Bir önceki anlattığımız dersin den müstesnadırlar. Her şart ve ortamda imametin asıl sahipliği sahipleri kimdir? Bunlardır. Öncelikle imam el ra'tibi, er İmamın düzenli olan, tayin edilmiş olan mescidin tayin edilmiş olan düzenli imamı. İza kana li ehlen lil imameti, imamete ehil olan biri olursa, yani kıldırdığı namaz sahih olan biri olursa, lem yecuz caiz olmaz en yetaqaddama alayhi Onun üzerine bir başkasının takaddüm etmesi caiz olmaz ve لو كان افضل منه وَلَوْ O'ndan daha faziletli olsa bile illa bi iznihi ancak onun izni müstesna yani düzenli imam izin verirse o zaman geçebilir saniyen ikinci olarak sahibul beyti evin sahibi eğer cana yasnuhu lil imamati salih olan biri olursa lem yecuzan yetaqaddama alayhi ahadun onun önüne birinin geçmesi caiz olmaz fi el imameti imamata illa bi izni. ancak onun izni e, ile mü, mümkün olur. Salisen 3. su es sultanu sultan. Üçüncüsü es sultanu yani imam. Wa huwa el imamul a'zamu au na'ibuhu. O da kimdir? İmam-ı Yani en önde olan imamdır. Au na'ibuhu ve yu o khalifan nedir? Na'ibidir. Yani onun yerine bırakmış olduğu kişidir fela yataqaddamu alayhi ahadun fi al-imamati hiç kimse onun önüne geçmez İlla bi iznihi ancak onun izniyle iza kana yasluhu lil imamati ancak imamete salih olursa bu böyledir ve delil ala taqdimi yani öne geçirmenin delili ashabi hazihi al bu اعتبarların yani ev sahibi olmanın sultan olmanın e, mescidin düzenli imamı olmanın e, o, olanların bu itibarla öne getirileceklerinin delili alâgâyidiyim başkalarının önüne geçileceklerinin delili merâvâhu Ebû Dâvûd'u merâvâhu Ebû daud Ebû Dâvûd rivayet etti min kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kavlinde rivayet etmiş olduğu şu sözden dolayıdır nedir Lâ yu'm la yu'mmu er-racul fi beytihi ve lâ fi sultânihi illâ bi izni lâ yu'm imam olunmaz er-racul adama imam olunmaz fi Beyti evinde vela fi sultanihi veya onun yönetiminde sultanında olan yerde illa bi iznihi ancak onun izniyle imam olunur. Vafi fi sahih-i muslim muslimin sahihinde ve la yu ve la yu ve la imam olmasın el-raculü racule bir adam bir adama imam olmasın fi ehlihi vela fi sultanihi ne onun evinde ne de onun sultanında yani onun yönetiminin altında olan yerde imam olmasın. İlla bir iznihi ancak onun izniyle olması müstesna. Ve sultanuhu onun sultanı demek mahallu velayetihi veya ma Onun velayetinin mahalli veyahut da onun mülkünde olan yerdir. Sultan demek sultandan kasıt şey budur. Evet. Şimdi bugün bu okumuş olduğumuz paragrafta öğrendiğimiz mesele şudur. Alimler bir grup insanı, bir önceki dersimizde anlattığımız İmam Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu o imamet sıralamasından müstesna tutmuşlardır. Demişlerdir ki, bu insanlar her yerde ve her zamanda bunlar imamlığa en hak sahibi olan insanlardır. Tamam, kimdir bunlar? Ev sahipleri. Velev evlerinde çok güzel Kur'an okuyan bir adam gelse bile İmamlık kimin hakkıdır? Ev sahibinin hakkıdır. Mescidlerin düzenli imamları, bir de halifeler veya halifelerin naipleri. Yani onların yerine bakan insanlar. Güzel. Peki niye? Çünkü demişler ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunların hakkını herkesin hakkına takdim etmiş ve ancak bunların izni olursa başkalarının bunlara imamlık yapabileceklerini söylemiştir. Tamam? O hadiste neydi? İmam Ebu Davud'dan ve İmam Müslüm'den Farklı şekillerde rivayet edilen hadisi bize getirdi. Yani bir adama evinde veya sultanında onun yönetiminin altında olan yerde onun izni olmadan imamlık yapılmaz. Demek ki bunlar kimdir? Mescidin düzenli imamı, ev sahipleri bir de sultan. Bununla beraber herhangi bir yerin kendi yönetiminde olduğu mesela bir kampta, askeri bir kampta kimdir bu adam? Komutandır öyle mi? Bir iş yerinde kimdir bu adam? İş yerinin patronudur öyle mi? vesaire. Bunun gibi bulunduğu yerin yönetimini elinde bulunduran, yani bir mesela diyelim ki İslami bir okul olsa şayet kim olur müdür olur. Öyle değil mi? Oranın yönetimini elinde bulunduran, oranın velayetini elinde bulunduran kimse asıl orada imamlık yapmaya hak sahibi olan adam odur. Hangi şartla? Şayet imamete salih olan biri ise. Şimdi biz bir sonraki dersimizde bir sonraki dersimizde bir insanın imam olabilmesi için kendinde bulunması gereken özellikleri işleyeceğiz. Bu özellikler adamda mevcutsa yani imamlığa ehil olan biri ise o zaman hak ona hakkıdır. Hiç kimse onun önüne ne yapamaz, geçemez. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bunu nehyetmiştir. Ancak hangi şartla geçebilir? Kendisi kendi rızasıyla izin verirse o zaman geçilebilir. Çünkü hak onun hakkıdır. Hakkından feragat etmek de yine onun hakları arasındandır. Bunun dışında ne yapılamaz? Bunun dışında geçilemez. Öyleyse mesela bunu biraz daha praktik, pratikleştirelim bu bilgiyi. Mesela diyelim siz ilim talebesisiniz. Herhangi bir Müslümanın dükkanına gittiniz. Hani genelde insanlarda alışkanlık olmuş ya ilim talebesi olanlar o da Kur'ân-ı Kerim'i güzel okuduğuna inanan insanlar öne geçirirler değil mi? Ezan vakti geldi, namaz kılınacak. Kalktınız, siz hemen öne geçmeyeceksiniz o zaman. Ne yapacaksınız? Dükkan sahibi Müslüman'a diyeceksiniz ki burası senin velayetinde olduğu için kim burada olursa olsun burada hak senin hakkındır. Sen imam ol. Ama dese ki yok ben imam olmuyorum buyur sen geç imam ol. Yani hakkından feragat etse o zaman ne olur? O zaman iş değişir. Veya bir ilim adamı, diyelim ki bir mescide gitti. O mescidde de bir ilim adamı var mesela. ezan vakti işte geldi okundu hemen öne ne yapmayacak? Hemen öne geçmeyecek. Neden? Çünkü o mescidin düzenli olan imamının hakkı, hak onun hakkıdır. Öyle mi? Ta ki o ne yapana kadar, o izin verinceye kadar. Güzel. Bütün velayetlerde, bütün sultanlarda bu, böyle, bu nedir, bu böyledir. Şimdi peki buna illeti nedir? Şimdi sorumuzu soralım. Yani bunun illeti nedir? Neden? Bu insanlar varken bunların önüne hiç kimse geç, geçmez. Tabi hangi şartla eğer bunlar imamete salihse? Yani okudukları kıraatla namaz olabilecek kadar kıraatları varsa, namazın işte rükunlarını yerine getiriyorlarsa, Müslümanlarsa mesela, açık işte bazı fıslardan, bidatlardan çok açık bir şekilde yapıp buna davet edenlerden değillerse mesela vesaire Hak bunların hakkıdır. Şimdi illeti anlatacak bize şeyh. İllet nedir? قَالَ <gülüyor> الْخَطَّابِيُّ Hatibi dedi ki manahu Onun manası nedir yani bu hadis-i şerifin manası hani la ya'ummenn er-racul er fi bunun manası nedir en-sahibul menzili evla bil imameti fi bayti en-sahibul menzili ibn sahibi evla bil imameti imamet tadah hakk sahibi er-evladir fi evinde min ev noktasında ve noktasında olursa بِمَحَلِّنْ يُمْكِنُهُ اَنْ يُقِيمَ السَّلَةِ بِمَحَلِّنْ öyle bir konumda olursa يُمْكِنُهُ an يُقِيمَ السَّلَةِ Namazı ikame etmeye, ona imkan tanıyacak kadar ilimde ve kiraatte bir konumda olursa hak sahibi nedir? Hak sahibi odur. Yani demek ki mutlak olarak ev sahibi, mutlak olarak mescidin imamı, mutlak olarak imam-ı e'azem e, ne değildir? İmamete hak sahibi değildir. Ne zaman imamete hak sahibi olur? kıldırdığı namaz namaz oluyorsa eğer namazı kıldırmaya salahiyeti varsa yani okumada namazı sahih olacak kadar bir miktar okumayla ilgili ilmi bir de namazın rükünlerini farzlarını vaciplerini yerine getireceği kadar namaz fıkhi ile alakalı ilmi varsa tamamdır. Ve iza kana imamul mescidi mescidin imamı olursa kad vallahu sultanu sultan onu oraya imam yapmışsa ev naibuhu sultanın naibi yani onun yerine bakan ve ittifak ala takdimihi ve onu öne geçirme üzerine ittifak ederse ehlül mescidi mescidin ehli فهو أحقه. o u en hak sahibi dir imam olmaya lianha çünkü o velayetun hasse o özel bir velayettir ve lianne takaddum aleyhi, ve onun önne takaddum etmek yusi uzzan bihi ona karşı insanların kötü zan beslemesine ve yunaffiru anhu ve insanların ondan nefret etmesine ne yapar sebebiyet verir Şimdi illeti ne yapmış olduk? Illeti öğrenmiş olduk. O zaman neden dolayı bu insanlar kıldırdıkları namaz sahih olduktan sonra en hak sahibi olan bu insanlardır? Bir, çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hakkı onlara vermiştir. Bu birincisi, öyle mi? Bu velayeti, bu yetkiyi onlara kim vermiştir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, sarih olan bir hadisi ile vermiştir. İki, var olan bir imam, alışılmış olan bir imamın önünde öne geçmek, insanların ona karşı kötü zam beslemesine sebep olabilir. Yani mesela diyelim ki siz bir Müslümanın evine gittiniz, namaz vakti geldi, siz dediniz ki işte benim hafızım daha fazladır, kalktınız öne geçtiniz. Oradaki Müslümanlar ne düşünebilir? Acaba bu adam ev sahibinin arkasına namaz kılmamak için mi böyle yaptı? E o zaman bu ev sahibinde bir problem mi var? Yani bu ev sahibinin itikadında veya amelinde namaz kıldırmasına engel olacak bir problem mi var ki bu adam böyle yaptı diye? İnsanların onun hakkında kötü zan beslemesine sebep olur. Veya mesela diyelim bir ilim talebesi bunu yapsa başka biri şunu düşünebilir. Ha demek ki bizim bu mescidin imamı okuduğu Kur'an'da bir problem var ki kıldırdığı namazda bir problem var ki bu ilim talebesi böyle yaptı diye. E, Müslüman hakkında suizan oluşturmak da ne değildir? Caiz değildir. Ama asıl sebebimiz nedir? Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu insanlara bu yetkiyi ne yapmıştır? Vermiştir. Evet. Mimma taqaddama yatabayyanu laka sharafu al-imamati fi al-salati. Geçenden anlaşıldı ki, açığa çıktı ki, tebeyyün etti ki sana imametin namazda imametin şerefi açığa çıktı. Wa fadluhu wa unhu fazilati wa makanatuha fi İslami, Ve onun İslam'daki konumu. Li'anne al-imama fi al-salati Çünkü imam namazda nedir? Kudvedir. Yani kendisine uyulan örnektir. El-imamatu martabatun sharifatu. İmamet Şerefli olan bir mertebedir, yüce olan bir mertebedir. Fehiye sabiqun ilel hayr o hayırda önde gelmektir. Ve على الطاعة taati ve yardımdır. Ve mulazemetil cemaati ve cemaate mülazemet etmek yani sürekli cemaatle olmaya yardımcıdır. Ve biha tu'marul mesacidi taati. Onun ile mescit ne olur? Mescit taatle imar edilir. Ve dahil dakhilatun o dahildir. Fi umumi kavlihi teala Allahu azze ve celle'nin sözünün umumuna, geneline dahildir. Fima hakahu min duaa'i ibadir rahmani rahmanun kullarinin duasından Allahu Teala'nın bize aktardığı şu övgüye, övgünün geneline imamet de dahildir. Vallazina yekuluna rabbena onlar ki derler ki ey Rabbimiz hep lena min ezvacina ve zurriyyatina qurrata a'yun biz eşlerimizden ve zürriyetimizden göz aydınlığı nasip et ve c'alna lil muttakine imama ve bizii imamlara bizi muttakilere imam kıl. Allahu Teala bunu hangi eee siâhta söylüyor. Kendi kullarım dediği, Rahman'ın kulları dediği ve övdüğü kulların duası olarak zikrediyor. Öyle mi? Şeyh de diyor ki imamet bu övgünün içerisine dahildir. İmamet bu övgünün içerisine nedir? İmamet bu övgünün içerisine dahildir. İmamet bu övgünün içerisine nedir? Dahildir. Evet. Niye? Çünkü imamet geçen naslardan anladık ki diyor. Gerçekten fazileti çok büyüktür. İslamdaki yeri çok önemlidir. Çok yüce bir mertebedir. Niye? Böyle olmasının sebebi nedir? Bir, çünkü imam Müslümanların kudvesidir. Yani Müslümanların kendisine uyup kendisini takip etmiş olduğu insandır. Başka niye? Çünkü imamlık Vesselam'ın bizzat kendisinin bırakmadan üzerine devam etmiş olduğu ve Hulafayi Raşidi'nin bizzat şahsi olarak yapmış oldukları bir ameldir. Başka nedir? Başka çünkü bu insanın cemaate mülazamet etmesini getiren taatte insana yardımcı olan bir ameldir. Yani mesela imam bir Müslüman normal cemaate iştirak eden Müslüman bazı zamanlarda cemaate iştirak etmeyebilir değil mi? En ufak bir bahane de bazen terk edebilir ama imam böyle değildir namazı kıldıran kendisi olduğu için sürekli cemaate mülazimet etmek zorundadır. Ve yine o hani mescitleri imar meselesi vardır Taahutla mescitleri imar etme, imametle mescidi imar eden taatlerden bir tanesidir. Ve o Allahu Teala'nın övdüğü şu duanın umumuna yani bu övgünün umumuna bu da dahildir. Ve ca'alna lil muttakine imama. Bizi muttakilere de imam yap. Fel imametu fi salati minel imameti fi Namazda imamet dinde imamettendir. ولا سيما özellikle de idha kana al-imamu imam olursa yebzulu'n-nusha vel ve ve't-tazkire nasihati, va'z yani öğütü ve tazkire ve hatırlatmayı limen yahduruhu fi'l-mescidi mescitte hazır olanlara bezlediyorsa yani onlara veriyorsa dağıtıyorsa o zaman nedir özellikle bu tamamen dinde yani namazdaki imamet dindeki imametten olur fe innehu bi zalika min ed-du'ati bu şekilde onu olur. Allah'a davet eden davetçilerden olur. Elledine onlar <gülüyor> ki cem'auna beyne salihil kavli ve'l ameli. Onlar sözün salihiyle, salih ile salih söz ile salih ameli bir araya toplayanlardır. Allahuze ve Celle diyor ki ve men ahsanu kavlen mimmen daa ila'llahi Allah'a çağırandan ve amile salihan ve salih amel işleyenden ve qala inneni minal muslimin ve ben Müslümanlardanım diyenden ve men ehsenu daha güzel sözlü olan kim vardır tamam salih Allah'a çağıran salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü olan kim vardır fela yergabu an il-qiyami bil-imameti imameti yerine getirmekten yüz çevirmez illa mahrumun ancak mahrum olan yani ecirden faziletten mahrum olan ve la havle ve la kuvvete özellikle zaten burada söylendiği gibi yani imam eğer imametini kullanıp o imamet ile Namaz kıldırmakla beraber bir de insanlara sayık olan dini, salih olan ameli insanlara öğretiyorsa eğer bu insanın dinde insanını yapar, imamlaştırır. O zaman bu Allahu Teala'nın övmüş olduğu emri bil maruf yapanlar, Allahu Teala'ya çağıranlar, insanlara hayrı gösterenler, öyle değil mi? Hep bütün bu övgülerin içerisine insan dahil olmuş olur. Evet. Bab Fi men la tasih imamatuhu fi s Namazda imameti sahih olmayanlar hakkında bab. Öyleyse ne yaptık? Öyleyse biz şu anda yeni bir konuya geçmiş olduk. Öyleyse biz şu anda yeni bir konuya geçmiş olduk. Evet. Innal imamata fi salati namazda imamet muhakkak ki namazda imamet Mesuliiyetun kubura büyük bir mesuliyettir vakeme ennehatahtacu ila mu ehhilat ve keme nasıl ki enneha, o yani namaz ila mu ehhilat yani bazı kabiliyetler bazı yeteneklere ihtiyaç duyuyor yeci bu tevafuru ha ve o kabiliyetlerin o imamda bulunması bir araya toplanması vacip olur ev yte habbu biha ve ota imamın onun ile süslenmesi onu kendinde bulundurması müstehap olur. Kezalike aynı bunun gibi vacip oluyor en el imam imamın olması selimen selim olması. Yani beri olması, sağlam olması min sıfatin sıfatlardan temna'uhu onu men eder bu sıfatlar. Mintesennumi hadal mansıb bu makamın şerefini elde etmekten onu men edecek olan sıfatlardan da selim olması gerekir veya Yahuta tunqisu eksildir. Yani o sıfatlar eksiltir. اَهْلِيَّتَهُ لَهُ O'nun ehliyetini eksiltir. وَيَهُوْتَ O'nun ehliyetini, namaza olan ehliyetini eksiltir. Ha. Biz buradan şimdi bu cümleden ne anladık? Şunu anladık. Demek ki bir insanın imam olabilmesi için kendisinde bazı kabiliyetlerin bulunması gerektiği gibi neydi o kabiliyetler? En azından namazın sahih olacağı kadar Kur'an-ı Kerim okumayı bilmek, özellikle de Fatiha çünkü namazın rükünüydü. İki, namazın sahih olarak yerine vâqi olabilmesi için namazın e, rükünleri, vâcipleri, ile ilgili en azından onun sahih olabileceği kadar ilme sahip olmak. Değil mi? İnsanın imam olabilmesi için gerekli olan şeylerden değil. Bununla beraber diyor şeyh. Yani bunlar olmazsa olmazlar. Ha bir de ne var? Kabiliyet olarak mesela çok güzel Kur'an okumayı bilmek, öyle mi? Okurken mesela işte tecvid kurallarına, kiraat kaidelerine tam bağlı kalabilmek mesela. Bununla beraber fakih olmak mesela. Yani bunlar olsa bunlar en güzelidir tabii, kemaldir. Bunlar olması yani bu saydıklarımız olmakla beraber bir de imamın bazı sıfatlardan da beri olması lazım. O sıfatlar nedir? O sıfatlar onun bu imamet şerefini, bu makamın, bu mevkinin şerefini elde etmesine engel olan şeylerdir. Sıfatlardır. Veya onun ehliyetine zarar veren sıfatlardır. Öyle mi? Bunlardan birincisi nedir? El küfrul asli veya el ال küfrut taridir. Öyle mi? Asli veya tarî olan küfürdür. Yani bir insanın imam olabilmesi için birinci şart nedir? Bir insanın imam olabilmesi için ister bir erkeğin erkeklerin cemaatine İster bir kadının, kadınların cemaatin olsun, fark etmez. İster bir kişiye, ister 1 milyon kişiye imamlık olsun, hiç fark etmez. Bulunması gereken şart nedir? İslam'dır. Yani bir insanın imamlık yapabilmesi için Müslüman olması gerekir. Burada Ehli Sünnet'in zikretmiş olduğu namaz konusundaki bir kaideyi zikredeceğiz ve bu bab bitene kadar da bu kaide karşımıza çokça çıkacak, kaideyi zikredeceğiz. O da nedir? Namazı kendi nefsinde sahih olan bir insanın namazı başkalarına da sahihtir. Namazı kendi nefsinde sahih olmayan insanın başkalarına kıldırmış olduğu namaz da sahih değildir. Tamam, kaidemiz budur. Yani bir insanın arkasında kılınan namazı sahih olabilmesi için kendi nefsinde kıldırdığı namazın önce bir sahih olması gerekir. Öyle mi? Biz neyi biliyoruz? Biz kaide olarak şunu biliyoruz, kafirin hiçbir ameli Allah katında sahih değildir. Niye? Çünkü kafir, amellerin makbul ve sahih olabilmesi için kendinde bulundurması gereken birinci şart olan İslam'ı kaybetmiştir. İster bu asli kafir olsun, isterse bu önceden müslüman olup da sonradan müşrik olanlardan olsun. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle diyordu ki, مَثَلُ الَّذ۪ينَ bi Rabbihim أَعْمَالُهُمْ كَسَرَا بِنِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ Rablerine karşı kafir olanların amellerinin durumu rüzgarlı bir günde rüzgarın külü savurduğu gibidir. Nasıl ki rüzgar külü savurduğu zaman hiçbir şey bırakmaz kafirin yapmış olduğu ameller de aynen nedir? Aynen böyledir. Niye? Çünkü amelin kabul olması için birinci şartı yitirmiştir. Yine Allah azze ve celle ne diyordu? عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيًا Çalışmıştır, yorulmuştur, ama ateşe yaslanacaktır. Neden? Çünkü aynı şekilde İslam şartını kaybettiğinden dolayı. Yine Allah Azze ve Celle Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zatında biz Müslümanlara nasıl hitap ediyordu? La in ashrakte la yhabtan n'amaluka, wa la min Eğer sen şirk koşarsan senin yaptığın bütün ameller boşa gider ve sen huzurana uğrayanlardan olursun. Ve sen ve uğrayanlardan olursun." diye. İlâ ahirihi. Bu ve benzeri ayetler bize neyi gösteriyor? Kafirin kıldırmış olduğu namaz o zaman Allah katında ne değildir? Makbul değildir. Allah katında o zaman ne değildir? Sahih değildir. E kaidemiz neydi? Kıldırdığı namazın, arkasında kıldığımız namazın birinin sahih olabilmesi için kendi kıldığı namazın önce sahih olması lazımdır. Bu da olmayınca nedir? Bu da olmayınca zaten bu namaz batıldır. Bu da zaten ittifaktır. Bu da zaten nedir? Bu da zaten ittifaktır. Evet. Şimdi, burada duralım. Burada e, fıkın aslında konusu olan bir mesele. Bir zikredelim. Kafirin arkasında kılınacak olan namazın batıl olduğunu öğrendik. Bir de kâfirin arkasında namaz kılan şahsın hükmü nedir? Öyle mi? Niye? Sebep? Bunu niye zikrediyoruz? Çünkü günümüzün en çok tartışılan meselelerinden bir tanesidir. Sebebi? Çünkü günümüzde imamlık yapan insanlarda bir İslam devleti yoktur ki bu insanların İslamına, itikadına baksın. Veyahut da diyelim ki insanların arasında tevhidi bir hassasiyet İtikadi bir hassasiyet yoktur ki insanlar namaz kıldıkları insanlara dikkat etsin. Veyahut da topluma imamlık yapacak olan insanlar genelde ilimden, kıraatten belli miktarda nasibini almış insanlar değillerdir ki. Genelde para kazanmak için veyahut da işte ee, rahat bir yaşam yaşayabilmek için imamlık yapan insanlardır. Ve genel imamlar da zaten e, küfür devletinin kendi küfrünü hak nazarında meşrulaştırması ve halkla kendi arasında bir fark olmadığını halka anlatabilmek için tayin etmiş olduğu imamlar veya açmış olduğu nelerdir? Mescidlerdir. Bu sebepten dolayı günümüzde en çok tartışılan meselelerden bir tanesidir. Ha, özellikle gulu ve aşırılığa kayan e, insanlar, alimlerin fıkıh mevzusu olarak ele almış olduğu ve haram hükmünü terettüp ettirmiş olduğu bir meseleyi Yanlış bazı mukaddimelerin üzerine bina edip mevzuyu küfre kadar vardırınca yani bu ameli yapanları, bunun sahiplerini tekfir edince mevzuya dikkat çekmek de bizim üzerimize ne oldu? Borç oldu. Evet. Şimdi kafirin arkasında namaz kılan insan ya kıldığı namazı birinci hal bilmeden kılıyordur. Öyle değil mi? 1- Kafirin arkasında bilmeden namaz kılan adamın durumu. Bu adam, bu nasıl olabilir mesela? Yani bu birinci madde nasıl olur? Mesela örneğin, diyelim ki siz bir, bir insanı Müslüman biliyorsunuz, o daha sonra mürtet olmuş. O namaz kılarken gördünüz, siz de onunla beraber namaz kıldınız, sonra onun mürtet olduğunu fark ettiniz mesela. Bak siz namaz kılarken eski bilginize dayanarak onun Müslüman olduğunu biliyordunuz. E siz namaz kılarken her namaz kıldığınızın itikadını da sorgulamayacağınız için Müslümanların, onun için arkasında namaz kıldınız namaz ne olmuş oldu, bu şekil vâki oldu veyahut bazıları birinin Müslümanlığına şahitlik ettiler. Sizde namaz kıldınız sonra baktınız ki yok Müslüman değildir. Ya da siz Hanbeli mezhebinde olduğu gibi namazın her halükarda ve zamanda İslam alameti olduğuna inanıyorsunuz. Tamam mı? Ki bu günümüzdeki ee, yani günümüzde yanlış bir görüştür. Tercih edenlerin hataya düşmüş olduğu bir görüştür ama ne değildir ama e, bu insanı küfre götürebilecek olan bir görüş değildir. Bazılarının e, zannetmiş olduğu gibi insanı küfre götüren bir şey değildir. Bir görüş değildir. Yani kafirin e, namazın İslam alameti olması bir insanın namaz kılarken görüyorum, hemen ben onu Müslüman kabul ederim görüşü. Tamam, bu görüş e, günümüz şartları açısından ha, günümüz şartları açısından yanlış bir görüştür. Zaten bunu anlatmıştık daha önce. Çünkü e, şirk toplumu olan, Şirki kendine din olarak benimsemiş olan bir toplumda asıl olan nedir? Şirkten teberrih ettiklerini göstermelerdir İslam alameti. Yoksa şey değildir, namaz değildir. Tamam namaz İslam alametidir ama şirkiyle beraber namaz kıldığı için bu toplumun %99'luk neredeyse bir kesimi, ondan dolayı ne değildir? Ondan dolayı şey değildir, bu toplum için İslam alameti kabul edilemez demiştik. Veya bu görüşe inanan biri mesela namaz kıldı sonra baktı ki adam şeydir mesela Müslüman değildir. Ee, örneğin böyle bir durum olduğu zaman ne olacak? Bu adamın şahıs olarak üzerine hiçbir problem yoktur. Öyle değil mi? Şahıs olarak bu adamın üzerine hiçbir problem yoktur çünkü bilmeden e, yapmış olduğu bir yanlıştır. Çünkü bilmeden yanlış e, yapmış olduğu şeydir e, bir yanlıştır. Namazın durumuna gelince ulema dört mezhepte buna dahil olmak üzere bu namazı iade etmesi gerektiğini söylemişler. Yani arkasında namaz kıldığı insanın daha sonra kafir olduğu açığa çıktığında Müslümanın bu namazını ne yapması? Müslümanın bu namazını iade etmesi gerektiğini söylemişler. Çünkü bu batıl bir namazdır diye. İbn-i Hazm ise Hayır demiştir bu namazı kesinlikle iade etmesine gerek yoktur. Bu namaz nedir? Bu namaz sahih olan bir namazdır. Bu namaz sahih olan bir namazdır demiş. Niye? Çünkü demiş aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَعُوا فَلَكُمْ aleyhim Size namaz kıldırırlar. Namazı da isabet ederlerse sizin lehinizedir. İsabet etmezlerse sizin lehinize namazı kıldıranların ise aleyhindir Sizin lehinize namazı kıldıranların ise aleyhindir demiş. Tabi hatırlıyorsanız biz bu namazın iade edilmesiyle alakalı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden yola çıkıp bir kaide zikretmiştik. Öyle değil mi? Demiştik Resulullah bir insanın namazı Herhangi bir sebepten dolayı sahih olmadığı zaman eğer henüz vakit çıkmamışsa Resulullah ona ne yapardı? Namazı iade ettirirdi aleyhissalatü vesselam. Ne gibi bu? Musi'us e, namazını kötü kılan adamın örneğinde olduğu gibi. Öyle değil mi? O meşhur hadis'te namazı kıldığı Resulullah'a geldi. fa fesalli fe innekelem tusalli dedi Resulullah ona ona. Dön namazını kıl çünkü sen namazını kılmadın dedi. Hem İmam hem Buhari ve Müslim hem de diğer hadis imamlarının rivayet etmiş olduğu bir hadisi de mi? Musi salatuhu hadisiydi. Bu hadisin ismi de böyle meşhur olmuştu. Resulü ona iade etti ama o adam ondan önce de namazlarını bu şekilde kılıyordu. O güne kadar hep böyle namaz kılmıştı. Resulü aleyhissalatu vesselam onu onları ne yapmadı? O namazları ona iade ettirmedi. Ve Ammar'ın örneğini de vermiştik teyemmüm meselesinde. Ammar'ın örneğini de vermiştik. İlahirihi. Demişti ki eğer vakit içinde ise Resulullah namazı iade ettiriyor ama eğer vakit çıkmışsa Resulullah namazı iade ettirmiyor. Namazı iade ettirmiyor. O zaman kafirin arkasında bilmeden namaz kılan bir insan sonra bu mesele onu açığa çıkarsa eğer vaktin içindeyse namazını iade edecek. Vakit geçmişse o artık ne olmuştur? O artık geçmiştir. Vakit geçmişse o artık geçmiştir. Evet. İki, bir adam bilerek bir kafirin arkasından namaz kılarsa bunun durumu ne olur? Yani bir adam, bir adamın kafir olduğunu biliyor ama gidiyor o kafirin arkasından namaz kılıyor mesela. Bu adamın durumu ne olur? İlk başta bu kesinlikle yanlış olan bir fiildir. Ancak zaruret, takiye, ikrah gibi insana bunu mübah kılacak herhangi bir durum söz konusu olursa o müstesna. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyordu? Ya eyuhellezina amenu la yattakhidhal mu'minuna elkafirina awliya'a min dunil mu'minin ve men yef'al zalika felesen minallahi fi şey illa an tattaqu minhum tuqa minler kafirleri bırakın müminleri dost edinmesinler kim de bunu yaparsa onun ile Allah arasında hiçbir bağ kalmamıştır illa an tattaqu minhum tuqa ancak onlardan korkmanız nedir ancak onlardan korkmanız müstesnadır yani namaz kılmadığımız zaman bu kılmadığımız namaz bizim malımıza, canımıza, bedenimize bir zarar getirecekse efdal olan yine kılmamaktır. Bu İbrahim'in milletini ne yapmaktır? Tahakkuk ettirmektir. Yani kafirlerden ve küfürden, şirkten ve şirk ehlinden beri olduğumuzu bunu ilan etmektir. Ama kılmak ise nedir? Kılmak ise ruhsattır. Sahabenin, haccacın arkasından namaz kılması gibi. Yani normalde sahabe onların arkasından namaz kılmayı isteyen insanlar değildi. Ama Velayet onların elinde olduğu için insanlara zarar verdiklerinden dolayı onların arkasından namaz kılanlar olmuştu mesela. Ha yine bunun gibi mesela günümüzde özellikle Arap ülkelerinde mescitlerde namaz kılmayıp mütedeyyin olan insanları ne yapıyorlar? Çok ağır töhmetlerle içeriye alıyorlar. Yani diyelim ki bazı yerlerde özellikle Suriye gibi mesela Libya gibi böyle çok devletin şey yaptığı, dikkat ettiği yerlerde bir insan diyelim mütedeyyin ama gelip camide namaz kılmıyor. Ha demek ki bunun itikadı selimdir, anlıyorlar e, ve gelip bu Müslümanları alıp tabi e, Arap ülkelerinde içeriye girmenin e, mala, cana zararı söz konusu değil yani e, şey var ikrah sınırlarına girecek kadar büyük sıkıntılar var e, orada. Ondan dolayı e, bazı Müslümanlar mesela camilerde namaz kılmak zorunda kalabiliyorlar, imamların arkasında namaz kılmak zorunda kalabiliyorlar. Zaten böyle bir durum söz konusu olursa Kişi ya namazını kıldığında onlara mesela onlara tabi olmaz. Yani kendisi namazına durur örneğin. Onların safın, safının içerisinde durur. Ama ne değildir? Onlarla beraber namaz e, kılmıyordur. E, mesela ya budur veyahut da namazı kılar selefin yaptığı gibi. Özellikle cehmiyenin yayıldığı, Kur'an makhluktur fitnesinin yayıldığı zaman namazı kılıp tekrardan namazlarını iade etmeleri gibi veyahut da namazını diyelim şey yapar, namazını iade eder. Ama bunu yapanın kafir olduğunu söylemek, Bunu mesela bazı insanlar var, Allah affetsin, Allah ıslah etsin, sırf toplumun tepkisini çekmemek için gidiyorlar kafirin arkasına namaz kılıyorlar, örneğin. Daha sonra diyorlar biz namazımızı iade ediyoruz, bizim davet yapmamız için bu şarttır diyorlar. Aslında yaptıklarıyla insanlara hiç böyle bir sıkıntı yok. yani. Bu nedir? Bu maslahat için yapılan bir şeydir. Yani yoksa e, gerçekten malına, canına bir zarar geleceğinden dolayı değildir. Veya kınayanların kına, kınamasını adam kaldıramadığından e, dolayıdır. Bunlar için deriz Allah bunları affetsin. Yapmış oldukları bu yanlıştır. Lakin bunu yapan insanların küfre girmesine gelince bunu söyleyen aşırılık ehlidir. Niye? Çünkü bu amel haddi zatından dolayı küfür değildir. Öyle mi? Yani bir kafirin arkasına namaz kılmanın küfür olduğuna dair bir nas var mıdır elimizde? Yok. Biz ne demiştik? Demiştik Allah Allah Resulü bize ne öğretiyordu? Şahısların tekfiri konusunda illa entara fihim küfran buh an endekum min Allah burhan. Ancak onlarda açık bir küfür görürsünüz. Sizin yanınızda da bir burhan olur, açık bir delil olur. O zaman onları tekfir edebiliriz. Öyle mi? Böyle bir delil var mı elimizde? Böyle bir delil elimizde yok. İkinci mesele ne? Bakın. Dikkat edin. İşte o kaideleri güzel bilmemiz yani kaideleri niye güzel bilmemiz gerekiyor? Tatbikatını niye güzel bilmemiz gerekiyor? Burada öne, e, ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Biz demiştik ki Sünnet tekfir konusunda bir kaide koymuştu değil mi? Lazimul mezhebiylekse bir <gülüyor> mezhep. Mezhebin lazımı sözün lazımı mezhep değildir. Yani bir insan bir amel yapıyorsa, bir söz söylüyorsa, eğer o söz sarih olan bir söz değilse sen o söze mana yükleyemezsin. Tamam mı? Ehl-i sünnetin yanında sözler ve ameller iki kısımdır. Ya sarihtir, apaçıktır mesela veyahut da kapalıdır, birden fazla manaya geliyor. Sen o birden fazla manadan bir tanesini seçip bu budur diyemezsin ta ki karşıdaki adam onu kabulleninceye kadar. Çünkü lazimul mezhep insanın kabul ettiği bir mezhebin, bir sözün, bir kavlin gereği değilse bir mezhep, İnsanın mezhebi değildir. Ta ki insan onu ne yapıncaya kadar? insan onu kabul edinceye kadar. Şimdi bu grup diyor ki bunu yapan insanlar küfre rıza gösterip kafirin küfründen razı oldular bu fiillerine diyor. Biz ne diyoracağız? Bir dakika diyeceğiz. لَازِمُ الْمَذْحَبِي لَيْسَبِي مَذْحَبِ Mezhebin lazımı ne değildir? mezhep değildir. Hele gidelim o adama bir soralım. Gerçekten küfürden razı olduğu küfrü kabul ettiği için mi bunu yapıyor? Yok. Sorduğun zaman adam ne diyecek sana? Tabi bunu tevhid ehli için söylüyorum ha. Yoksa zaten ne kıldığı namazın, ne dininin, ne itikadının kendi için hiçbir ehemmiyeti olmayan insanlar toplum için söylemiyoruz. Tevhid ehli olan insanlar için söylüyor. Adam yok diyecek yani ben saydığımız sebeplerden dolayı ben böyle yapıyorum diyecek. Ha o zaman biz deriz yaptığı yanlıştır. Ki zaten bu fikirde olan insanlar da namazlarını iade ediyorlar. Yani arkasında namaz kıldığı adamın kafir olduğunu bilen insanlar zaten namazlarını ne yapıyorlar? Iade ediyorlar. O zaman biz iki yönden bu noktada tekfire giden insanların yanlış olduğunu söyleriz. Bunun birincisi nedir? Birincisi, bu fiil haddi zatında küfür olan bir fiil değildir. Böyle bir fiilin fiile mana yükleyip sahibini tekfir etmekte ''lazimul mezhep konusuna girer. ehl sünnetin yanında da ''lazimul mezhep değilse bir mezhebtir. Bu bir. Tamam. İki, ama yaptıkları yanlıştır. Eğer bunu gerekli kılan bir durum söz konusu yoksa bu yaptıkları bizim inkar edeceğimiz, münker olarak kabul ettiğimiz bir yanlıştır. İkincisi ise, selef bu konuyu hem itikat kitaplarında hem de fıkıh kitaplarında bu konuyu işlemişlerdir. Ama hiçbiri bunları yapanların küfre gireceğini söylememiştir. Tamam? Mesela en basitinden, işte diyelim ki İmam Ahmed'in oğlu Abdullah'ın kaleme almış olduğu sünnet kitabı, Ehl-i Sünnet'in itikadını nakletmiş olduğu veya İmam Lelekâ'î'nin nakletmiş olduğu Şerh-ü i Ehl-i Sünnet ve Cema'î kitabından nakletmiş olduğu bize kaviller, haberler. Nedir? Burada o mesela İmam Ahmed'in döneminde cehmiye fitnesi, Kur'an mahluktur fitnesi yayıldığından dolayı bazı insanların arkasında Cuma namazı kılma soruluyor İmam Ahmed'e. Kılın ama daha sonra iade edin diyor veyahut da bazı selef imamlarına soruluyor kılın ama daha sonra iade edin diyor. Veya ben kılıyorum ama daha sonra iade ediyorum diyor. Ben kılıyorum ama daha sonra ne yapıyorum? Daha sonra iade ediyorum diyor. Ama küfür boyutuna ne yapmıyor? Küfür boyutuna girmiyor. Şayet bu küfür olmuş olsaydı ikrah olmadığı müddetçe bunu söylemeleri ne olmazdı? Mümkün olmazdı. Niye? Çünkü İmam Ahmed azap görüp işkence görmesine rağmen bunu ikrahtan saymadı. Mesela ee, hani Kur'an mahluktur fitnesi konusunda ki kaldı ki e, namaz meselesini ne yapsın ikrahtan saysın. Ha keza aynısını fıkıh imamları fıkıh kitaplarında ele almışlardır. En basiti e, en mesela Hanbeli mezhebinin en geniş fıkıh kitaplarından olan Mughni El-Mughni veyahut da mesela Şafii mezhebinin en geniş kitaplarından olan El-Mecmû kitaplarının imamet bölümlerini açın şayet bir kafirin bir mürtedin, işte bir hünsanın yani bir kadın e, veyahut da kadının arkasında namaz kılarsa sonra bu açığa çıkarsa ne olur? Bu iade edilir demişlerdir, bu namaz batıldır demişlerdir. Hiçbiri mevzunun küfür boyutuna ne yapmamışlardır? Mevzunun küfür boyutuna girmemişlerdir. Mevzuyu küfür boyutu içerisine ele almamışlardır. Ondan dolayı diyoruz ki bu nedir? Bu yanlıştır, biz bu fiili inkar ederiz, eğer bunu e, mubah kılan bir zaruret bir takiye durumu söz konusu olmadığı müddetçe ama bu ne değildir sahibini küfre götüren amellerden değildir. Burada inşallah duralım. Bu meselede inşallah güzel bir şekilde anlaşılmıştır. Bir dahaki dersimizde fasık ve bidat ehlinin arkasından namaz meselesini inşallah işleyeceğiz. Bu akhirud davana. Elhamdülillahi rabbil alamin.